Fâ inne hâdâ hadîse kelâmullâh وَهَيْرَ hâdâ fadîdî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Beşerâl umûru muhtesasatuha ve kullu muhtesasatun bidâ ve kullu bidâ'atin darâra ve kullu darâlatin defînner emrâd. Mâk ak ondan yardım ve mağfiret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 Dinde sonradan uydurulan her şey bidattir. Her bidat daralet, her daralette ta ateşlenir. Kardeşlerim az önce de belirttiğim gibi bu akşamki okuyacağım sure Rabbimin izne ve inayetiyle El-Enbiya suresi. Kısaca bilgi vermek isterim bu sureyle ilgili. 112 ayet ve Mekke'de nazil olmuştur. E, pek çok konular ilgilendirilmiş ihtiva etmekle beraber bilhassa bazı peygamberler ve onların kavimleri olan münasebetlerinden bahsedildiği için suriye enbiya. Enbiya da biliyorsunuz nebi yani peygamber ee, isminin çoğulu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içinde yüz çevirdiler. Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse, onlar bunu hep alaya alarak, kalpleri oyuna, eğlenceye dalarak dinlemişlerdir. O zalimler şöyle fısırlaştılar. Bu Muhammed sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki? Siz şimdi gözünüz göre göre bir büyüye mi kapılıyorsunuz? Peygamber dedi ki, Rabbim, yerde ve gökte söylenmiş her sözü bilir.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 Biz senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz. Biz onları yani peygamberleri yemek yemez birer cansız ceset olarak yaratmadık. Onlar bu dünyada ebedi değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz başka kimseleri kurtuluşa erdirdik.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 Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan etmiyorduk. Bu irademizin eseri olurdu ama biz bunu yapanlardan değiliz. Bilakis biz, Hakk'ı batılın tepesine bindiririz de o, bahtalın işini bitirir. Bir de bakarsın ki, batıl yok olup gitmiştir. Evet. Allah'a yaklaştırdığımız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun sizlere. Göklerde ve yerde kimler varsa ona aittir. Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tesbih ederler. Yoksa o yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler? Eğer... Yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlar ise sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, haydi delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve benden öncekilerin kitabı. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bu yüzden de yüz çevirirler. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Rahman olan Allah, melekleri evlat edin dedi. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis melekler Lutuf ve İsa'na mazhar olmuş kullardır. Ondan emir almazdan önce konuşmazlar. Onlar sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekilerin de arkalarındakilerin de yani yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah'ın korkusundan titrerler.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 Her canlı ölüm tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Resulüm, kafirler seni gördükleri zaman sizin ilahlarınızı dilinize dolayan bu mu diyerek seni hep alay alırlar. Halbuki onlar çok esirgice Allah'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan, aceleci bir tabiatta yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, benden acele istemeyeyim. Eğer diyorlar doğruysanız, ne zaman gerçekleşecek bu tehdit? İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından saran ateşi savamayacakları, kendilerine yardım dahi edilemeyeceği zamanı bir bilselerdi. Bilakis kendilerine o kıyamet öyle ani gelir ki onları şaşırtır.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 O ilah dedikleri şeyler kendilerine bile yardım edecek güçte değillerdir. Onlar bizden de alaka ve destek görmezler. Evet. Onları da, atalarını da barındırdık. Nihayet ömür kendilerini hiç bitmeyecek gibi uz uzun geldi. Oysa onlar bizim gelip kafirlere ait araziyi çevresinden eksilteceğimizi görmezler mi? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki. Ben sadece vahiy ile vahiy ile sizi ikaz ediyorum, fakat sağır olanlar ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dahi dokunsa hiç şüphesiz vah bize, hakikaten biz zalim kimselermişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal, ta hardal tanesi kadar dahi olsa onu adalet terazisine getiririz. Hesap gören olarak biz herkese yeteriz. Andolsun biz, Musa ve Harun'a takva sahipleri için bir ışık, bir öğüt ve furkanı verdik. O takva sahipleri ki, onlar görmedikleri halde Rablerine candan saygı gösterirler. Yine onlar kıyametten korkan kimselerdir.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 Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar durumuna soktuk. Biz onu ve Lut'u kurtararak içinde cümle aleme bereketler verdiğimiz ülkelere ulaştırdık. Ona yani İbrahim'e istahakı ve fazladan bir boruş olmak üzere Yakub'u lütfettik. Her birini salih insanlar yaptık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık. Ve Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi. Lut'a gelince ona da hüküm, yani hakimlik, peygamberlik ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar, yani o memleketin halkı, gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize kabul ettik. Çünkü o salif erlendi. Daha önce Nuh da dua etmiş, biz onun duasını kabul etmiştik. Böylece kendisini ve iman eden yakınlarını büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştı. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden koruduk. Gerçekten onlar fena bir kavimdi. Bu yüzden topunu birden suya görmek. Davut ve Süleyman'a da an. Bir zaman bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir grup insanın koyun sürüsü, geceleyin başı boş bir vaziyette bu ekinin içine dağınıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. Böylece bunu, yani bu fetvayı Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz onların her birine hüküm, yani hükümdarlık, peygamberlik ve ilim verdi. Kuşları ve tespih eden dağları da Davut'a boyuna ededik. Bunları biz yapmaktayız. Ona savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükretmeyecek misiniz? Süleyman'ın emrine de kasırga gibi esen rüzgarı verdik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz.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 Kendisine dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradına ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de iade Hepsi de sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnunu da an. O öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriyaya da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. ''Rabbim, beni yalnız bırakma. Sen, varislerin en hayırlısısın. Her şey sonunda senindir.'' Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de kendisi için çocuk doğurmaya elverişle kaldık. Onlar, yani bütün bu peygamberler, hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içerisindeydiler. Irzını iffetle korumuş olana, yani Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir ibret kıldık. Hakikaten bütün bu peygamberler ve onlara iman edenler bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin. İnsanlar kendi aralarında din ve devlet işlerinin birliğini buldular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir.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 İnkar edenlerin gözleri kalır. Yazıklar olsun bize derler. Hakikaten biz bu durumdan habersizmişiz. Hatta biz zalim kimselermişiz. Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar birer ilah olsalardı, oraya cehenneme girmezlerdi. Halbuki onların hepsi, tapanlar da, tapına, tapılanlar da,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 onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar. İşte bu size vaat edilmiş olan mutlu günümüzdür. Düşünün o günü ki yazılı kağıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp dureriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi tekrar onu o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaat oldu. Biz var ettiğimizi yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da Yeryüzünde iyi kulların varis olacaktır diye yazmıştık. İşte bunda bize kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır. Resulüm. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." de ki. Bana sadece sizin ilahınızın ancak bir tek Allah olduğu vahyedildi. Hala Müslüman olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki: Bana emrolunanı hepinize açıkladım. Artık size vaat olunan şey, mahşerde toplanma zamanınız yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığını da bilir, gizli, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de o azabın ertelenmesi, sizi denemek veya bir zamana kadar sizi imkanlardan faydalandırmak içindir. Muhammed Özür dilerim, Muhammed, Rabbim, onlar hakkında adaletin de hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahmandır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardım umanlardır." dedi. Sadakallahü ve sellem.